Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gerçek ve kalıcı bayramlar. İki çeşit bayram vardır. Yani biri dünya bayramları, bunlar geçici bayramlar. Bir de gerçek bayramlar var, kalıcı bayramlar. Bunlar da ahirete ilgilenir tabanlarda. Bayram eskiden beri yani tarihte olan bir mesele. İlk olarak Koronel Mevla biliyor bizlere Babillilerin bayramı. Babilliler. İbrahim Aleyhisselam Babillik kavmündendi. Yani Urfalıydı kendisi de. Babiller putperest insanlardı. Tapınakları vardı. Oda heykelleri vardı, ona tapınırlardı. Yani konu bayrama bağlantı olduğu için konuya giriyorum. Aziz İbrahim babası Azer, o da put yapardı, heykel yapardı, onu satardı bunları da. Yani ölden dire, birden ölü geliği modeli böyle bir putperestin oldu Peki, Peygamber olacak olacak. Hadisü Brehimül daha küçükken babası ona putları verirdi, onu çarşıya fazla gönderdi bunları saddeye. diye. Tabu onlara göre putlar çok kutsal bir şey yani korkuyor dokunmay bile onlara göre. İbrahim Aleyhisselam ipi e bağladı bunları. Çekip götürdü pazara bunları. Tabii sonuçta aslında konuşacağız şimdi. İbrahim Aleyhisselam ki bunlar İbrahim Aleyhisselam ne eksibine tapılıyorsunuz bunlara İşte efendim babanız böyle yapmış babalarımız da. E babanız da sapıkmış sapısın böyle böyle. Bunların bir bayramı vardı o zamanlar. Bayramı vardı. Varmış yani. Yılda bir gün kimse kalmıyor şehirde. Herkese dışarı çıkıyorlar. Önce sabahtan tane oluyorlar Oraya yemek falan bırakıyorlar. Ondan sonra herkes köşenin dışına eğlence bayramları varmış. Babası Azer ve yakınları İbrahim Aleyhisselam'a Genç delik o zamanlar. İran'ın seni ile gel bayramımıza. Şu yüzden ishal üzerine bu da artık mecbur kaldı. Biraz yürüdü. Tabi gidelim gitmez tabi. Yolda ben hastalandım dedi. Elin de meriz, ben hastalandım dedi. Ribahete göre baş ağrısını orada bahane etti. Baş ağrısı tuttu başını. Ribahete göre de Ayağına basamadı. Ayağım dedi ağrı çok. Sanca girdi. en basamıyorum dedi. Oturdu. Yere. Giderken kavmi bir alt giderken şunu söyledi. Enbiya 57'de bu ayeti kerime. Ve tallahi bunu İbrahim'in yavaş söyledi. Ama kişi olduymuş onlardan. Ve tallahi Allah yemin olsun ki Ligin İslam hükümleri, ekiden ne İslam hükümleri? Şimdi bu tarzda bir şey yapacağım ben bunlarda böyle böyle. Yani keyif böyle gideceğim, onlardan geleceğim ben dedi. Bazen tüvelli sonra bayram dedi. Yani Babiler zamanında da demek ki bayramları vardı bunların da. Bir de öner daha şimdi kullanın inşallah hâzır Mısır zamanında Mısır'da. Mısır o dönemlerde en ünlü ülkeydi Mısır o zamanlar. Şirionlar döneminde Şirion nasıl ki kral, şah, başkan, paşa deniyorsa yani Şirion onlama diyor. Yerine başka neydi? döneminde biraz İkinci Ramses'in döneminde yani çok İhsan düşmanlığı yapıldı burada. Hazreti Musa Aleyhisselam Mevlam peygamberlik verdi, Musa Aleyhisselam'a. Hazreti Musa Aleyhisselam, Kur'an-ı en çok ismi geçen bir peygamber Musa Aleyhisselam. Mevlam'a peygamber Musa Aleyhisselam'a verdi. Hazreti Musa Aleyhisselam da kavmini davete geldi. Firavun'a da odandırıyor böyle. Yani peygamberlik öyle kolay değil hırtına böyle. Yani böyle e, süzük geçene aklaşan değille bakınız Firavun. Kendisini putlaştırmış. Hatta kendini rubiye davasına kalkışmış bir Firavun. Ben burada Musa Aleyhisselam'a İzheb ila firavun'e İnnevet Allah, izdebila firavun e il daveti firavından başla. Aslı aslı kişilik kişilik firavunu, tek adam, diktatör adam kendisi. Hazm ussaretten tabii karıştırı ne beraber geldiler. Onun daveti İslam'a, yani tevhid daveti kendisini. firavun tabii inanmadı. Peki dedim, madem peygamberim diyorsun, elinden bir şey geliyor mu peygambersen, yani bir mucize? Olağanüstü bir hal yapabilir misin? Musa'nın elini yanmıştı ateşte. Firavun sana büyümüştü, o yerde iz kalmıştı böyle. Elini çıkardı, bak dedi Firavun'a. Senin yapamadığın elini Rab iyi yaptı böyle. böyle. Elini de nur gibi parlıyormuş. Yani bakım elinde. Peki başka var mı dedi? Elinde bir denek asa var. Denek yansı. Baston elinde vardı. Onu yere bıraktı. Hem onu ejderha yılan oldu. Büyük yılan oldu. Bir sağa sağ sal saldırdı. Fiyana doğru bir başa saldırdı. Büyük bir becerha oldu, yılan oldu. Fiyana korktu. Hem en büyük Rabbinizim diyor. Yılandan korktu orada. Tut ya Musa bunu tuttu. Yine oldu bir oldu tabi elinde. Dedi ki şimdi bakın burada. Bakın Şiravun. Yani bir insanın kalp gözü körleşmişse kalp gözü körleşmişse bir insanı Allah duruyor. Büyük bir peygamber de karşısına gelse açık mucizü de görse imana gelemiyor yani böylece. İmana gelemedi. Ne dedi? Ya Musa sen buradan karşına gittikten sonra İyi bir Hoca bulmuşsun da bu işi öğrenmişlerdi, yani, sihirbazı yani. Hemen bunun sihirbazlığa verdi. Mesela günümüzde de deprem oluyor, çıkıyorlar akademisyenler, efendim fayatı şöyle şöyle şöyle şöyle. Mübarek Aa. insan bu, fayatı başıboş mu ya? Fayatı baş mu derler? Evet dere taşıyabilir. Gökten yağmur, sel gelebilir. İnsanın akciğeri, karaciğeri hasta olabilir. Mikrop gelebilir. Ama başıboş mu bu alem bu dünya? Başıboş mu bu alem? Yani hiç haşa allah Teala sanki böyle bir devir dışı sanki şu alemler bir tesadüfe bırakılmış alemler. başıboş alemler sanki. Yani günümüzde de teknoloji sanki dünyanı alıyor günümüzde de. O zaman da sihirbazlıktı diyen alan. Dedi ki Firavun, ya Musa, sen de güzel bir üstad kendilerini bulmuşsun, bunu öğrenmişsin. Ben bunu anlamam dedi şimdi. Ne olacak şimdi? Onda vardı sihirbazları Firavun'un da. Ben dedi bunlara davet edeyim. Sen bir güvme bakalım dedi Musa Aleyhisselam'a. Bir yerde ortaya çıkın, onları dedi, boyuşun bakalım. Eyy Muhammedun Resulü, daha 59'a. İsmail Rahim. Kalbimiz günümüz zînedi. Kalbe uyukum var onun günüz idi. Yönümüz zînedi. Zinet günü. Zinet süslenme günü. Yani ondan ay baram günlere varmış. Onun adı böyleymiş yine. Yani zinet günü derlemiş buna böyle. Süslenme günü denemiş. Ve ne şen nası? Duhâ. Dua kuşuk vakti neydi? İnsan toplandığı bir zamanda o bayram günü Orada bu iş şey yapalım böylece. Yani Musa sevmi neydi? Burada amacı herkese bunu görsün böyle. Yani gizli olmasınmış böyle. <gülüyor> bayram günlerinde öyle gelecek. Bir de buha kuşuk vakti tam toplanma zamanıymış böylece. Yani toplanma zamanıydı. O da olsun böyleydi. Yani bu da nedir şimdi? O zaman tabi bayram vardı. Onlarda da. Örnek öğrenmemiz e, İranlılardan öğrenmemiz, bile, eski İranlılardan. İran halkı faresidir bunlar. Faresi eder bunlara. İran halkı önceleri dağınıkmış. Devletok'un İran'da. Kabile aşı yaşıyormuşlar bunlar böyle. İlk olarak biri adı Cemşid deniyor. Cemşid adından bile Mecusi Ateş Perez yani zerdüştin yolundan giden bir kimse Ateş Perez bu da bir kabile reisiymiş fakat bu kabir sen sivrilmiş sağ solan saldırıyor kabir birleştiriyor. bileştiriyor ilk ra kuran, kuran bu İran'da Kuran'da böyle kendisi Cemşir bu. Cemşidin tahta çıktığı gün o günün takmine göre ferverdi ayının ilk günüymüş. Ferverdi ayı. O zaman İran takmine göre ilk günüymüş. Bu da miladi olarak aylardan 21 Mart'a geliyormuş. Bu ne yapıyor? ne yapıyor? Tahta çıktığı günü hem yılbaşı yapıyor onu böyle. Hem de dini bayram yapıyor 21 Mart'ı. Yani ilk gün Nevruz deniyor buna. Nev yeni demektir. Farsça ruz da gün demektir. Ruzu şev. Şev gece, ruz da demektir. Yani yeni gün anlamına geliyor Nevruz. Şimdi tabii Firavun'un baramı kalmadı günümüzde. Babemin baramı kalmadı günümüzde. Riyaset ki bu Nevruz denen Cemşid'in Ortaya attığı bu bayram denen şey ve Rusi bayramı yazdı ki günümüzde de bu hala devam ediyor muhtemelen. Arkadaşlar. Neden devam ediyor acaba? İran devlet olunca tabi bir devlet olunca İran'ın kültürü dili, dini etrafı hakim oldu. O yönde yaşayan Türk boyları olma de değil, Danadır Türklerde. Ne kadar Türk boyları varsa onun üzerinde egemen oldu İranlar burada. Yani İran İran'ın dini, kültürü orada egemen oldu. Yani bu Nevruz eski Türklerin bayramı değil o törenler. İranların bayramıdır, eski İranların bayramıdır, ateşi tapınanların bayramıdır. Bu tabi orada Türklerle bu yansımış, o zamanlar bir millet neye tapınıyorsa Onların bayramı öyle başlar. Bu da kuran Mesela babilerinin tapındıkları putarı vardı böyle. Onların bayramı, töreni putana başlardı. Ama törende, ayinde, saygı duruşu de. Mesela şarap. E, Farsça başka, Arapça başka, İngilizce başka istemem. Ama şarap şaraptır muterimler. Bu da tapınmak da. Ayinde. Tören de, saygı dışı da budur böylece. Bu eski İranlılar da mecusi. Bunu ne yapar bunlarda? Ateş tablılıklar ilişki bunlarla da törenleri ateş gâhta başlar. Ateş gâhta başlardı. Tabi her mahallede, her şehirde, her köyde ateş yakılırdı erkenden. Ateş yakılırdı orada. Ateşi etrafına dönerdi insanlar. üzeri atlarlardı. Üze bu nedir Allah kurtulmak türemler? Dinden çıkma nedeni böyle. Yani bir insan bu bayramlara katılırsa Allah kurtulur dinden çıkar azıca cemaatim böyle. Ateş periştik yani bu böyle bu. Bir de Yahudan bayramları. Yani bunlar dünya bayramları. Yahudilerin bir haftalık bayramı vardır, bir de yıllık bayramları vardır. Haftalık bayramları, Cumartesi günü. Cuma günü, akşamı, güneş batınca başlar bayramları. Cumartesi günü, güneş batınca bitiyor bayramları. Haftalık bayramlar. Yahudilerin. Bu, Musa Erishan zamanında da vardı, Terat'te var bu. Kur'an'da var bu onların, bayramı. onların bayramıdır o gün böyle. Hem tatilleri, resim tatilleridir, hem bayramlarıdır. Neden bunu söylüyor mu azı cemaatimiz? İbret almak için. Yahudiler dünyaya hırsları aşırı olduğu halde ne yapıyorlar? Cumartesi gün bunlar. Esnaf dükkanı mutlaka kapar. Yani bu kadar dinle bağlı insanlar dinle bağlı insanlar bugün İsrail tam din devletidir. Yani şira devletidir. Kendilerine göre tabii. Buna göre de böyle şey. Orada tatil resim daha Cuma günü tatildir orada. Cuma akşamdan sonra başlar ve devam eder. Niyazi ki bizler Cuma günü bizim de barımızdır, hafta barımızdır. Niyazi ki muhteyenler yani Cuma günleri Cuma namazına gidenlerimiz bile ancak ezan vakti okuyucu camiye gidiyor. Yani Cuma'nın bayramlığı şu özelliği tamamen kayboldu gittiye göreceğiz. Bu kadar dinlen soğuk tutanma haberi yaptı. <gülüyor> hazret Musa zamanında onların yoktu yıllık bayramları Yahudilerin. <gülüyor> Neden? Zaten Musa Aleyhisselam hazretleri devamlı da kaldı. <gülüyor> Dih sahrasında. Yani Sinan çölünde. Eşildi orada. E, çölde ne dükkan var ne alışveriş var ne bayramı, tören var o Terim Murtakib şöyle. Hazrı Musa'dan sonra Yahudiler Bayramlar çıktı ortaya. Biri Pesah derler, Yahudiler. Pesah Bayramları, Pesah derler. Bu nedir onların bayramları? Mısır'dan kurtuluşların yıl dönümü. Onu Bayram kabul ederler bunlar herhalde. Bu da Bayramları vardır. Şavvat diye yıllık bayramları vardır. Bu da terahatın, ona emrin verildiği günün. Derdiler, de kutlarlar bunlar da. Bir de Kibur diye bayramları vardır. Kibur diye bayramları vardır. Bu da af edilme. Oruç bayramları bunlar. Af edilme. Yani Yahudiler, Musa'nın mazretleri Çin'e çıkınca, turistine gidince, bir buzağı tapındılar. Bir münafık arası Samiri diye. Altından kuyumcumuş bunlara döktü. Bir altından buzağı yaptı. İçi boş. Bir ağız yaptı buna. Bir de arkasından delik bıraktı. İçine de bir şey koydu. Önden hava gelince o şey hava çarpıyordu içteki o ne koymuşsa ona çarpıyordu. Arkadan bir ses çıkarıyordu. Dedi ki Samiri olan münafık İsrar uylarına, Bagdadelde işte Musa'nın Rabbi bu dedi benim tarafından. Ona kırk gün tapundar buna, altın tapundar buna. İşte onun sonra tevbe ettiler. O tevbe gününden ona kutala bayram yaparlar. Yani bayramları Tevrat'ta bağlı değil, Musa'da zaman bağlı değil. Solta çıkan bayramları bunların da bunlar. Bir de Hristiyanlara bakalım. İsa Hristiyan Hazretleri 3 sene peygamber yaptı. 3 sene yaptı peygamberlik. Bu 3 de çok zahmeti geçti, sıkıntılı geçti. Hem de gizliliksi yapılıyor bu davet yapıldı. Baskaltı yapıldı. Tabii o zaman da yoktu bunların bayramları da. Konstantin Roma İmparatoru yani B nokta bir demiyorum da, öyle değil <gülüyor> mi? Konstantin o Hristiyanlığı kabul etti. 313 yılında. Hristiyanlığı kabul etti. Fakat diktatördü kendisi. Yani dedik delik diye aslası kesti kendisinin. Hristiyanlığı kabul etti ama Hristiyanlığı kalmamış Aslı kalmamış Hristiyanlığı. İnci bozulmuş, Yüz küsür yüzyılı vardı piyasada. Hani insizdi bunlara. Kurafe'ler, efsaneler birata karışmıştı. Bu Konstantin'de Hristiyanlığı kabul edince çok kula koydum, koydum. Biri Noel Baba yortusu. O koyu bunlar. Noel Baba derlerler. Yani aslında bu Noel Baba dediği kişinin adı Aya Nikola denen kimse Antalya Derme arasına yaşamış. Fakat efsanevi kişi. Yani gerçeğe bir insan var ama belli bu da böyle. Bilen yok, gören yok bunu. Ne olmuş? Kosan rüyasına girmiş de, üç sıfırı iddia'dan kurtarmış güya. Ne ay bunun adına Noel Baba derlerinden yılbaşı geldiğimi 24 Mart e, Aralığı 25'e bağlayan gece. Bunu yaparlar. Oradan başlar Noel yortuları. O zaman başlar. E, Hristiyan dükkanları, yolları tabii sizin Noel babalarında. Türkiye'de ne oluyor? Daha beter oluyor muhtemelen. Türkiye daha beter oluyor. Bakıyorsun adam ömreye gitmiştir. Belki namazı kılıyordur. Esnaftır. Ama bitirinde Noel baba denen o simge var orada belli. Hristiyan'ın simgesi var muhtemelen Hristiyanlaştırma hareketi. Yani çok kafeteyiz muhtemelen de. Çok kafeteyiz. Okullarda bile Noel Baba diye bir takır resim yapma, şunlar bunlar yapma, ne efendim kızı yüzüymüş kırmızı giyermiş beyaz giyermiş de, şişkoymuş tombumuş, şunlar bunlar böylece. Aslında böyle bir insan yaşadığı belli değil böyle. böyle yaşadığı böyle değil. Bu nedir? Hristiyana konan bir kuralmış müşteki böyle Bir de Pascal, var, a. Pascal a yordu aranı Hristana. Pascal yordu bara anlar geliyordu yani böyle. Pascal'a bara vardı bunların da. Bu da Hrist inancına göre ama İncile göre değil. Gerçi İncile göre değil. Bu da Konstantin'den sonra ortaya konan bir krala göre. Bu da nedir bu da? Düşünelsem ki Lutans üç gün sonra direnmiş onlara göre. Yani onlara düşünelsem aça geri aça. Gerildi onlara göre, yaşlarına göre. Halil-i Kur'an'da mevla buyuruyor bunları. Ve ma kataluhu ve ma salebu mevla buyuruyor. Ve ma kataluhu ve ma salebu hu. Öldürmeler, onu asmadılar mevla buyuruyor. Velakin şubbi elefü mevla buyuruyor. Velakin şubbi elefü. Nisan-ı İslam üç yıl peygamberi kapabildi. Üç yıl yapabildi. Devamlı gizli ama saklı. Yahudu'dan kaçıyor, ölmek için Yahudu kendisini Hüdüs'te. ölmek için Yahudu kendisini. İşte çok az insan iman ettiği çok az insan böyle. En önemlileri 12'ler vardır. Havariyûn denilen 12'ler. 12'ler bunu en sadık adamları yani sahabeleri, Risale-i böyle. Biri Yahud'a isimde olan kişi, Diyan etti son gece. Ödül koymuşlardı Yahudiler. Kim İsa yönüne haber verirse ona para ödül koymuşlardı. Bakın bir Yahuda. İsa'dan peygamber, hak peygamber tabi. Onun yakınlarından biri. Onun söğümde bulunan bir kimse ne yaptı? Allah korusun. Son anda paraya tamah etti. Ödüle. Hırsı kapıldı. İhtese kapıldı. Gitti. O haber verdi Yahudilere askerler geldiler. İsa'nın bulunduğu ev baskı yaptılar gece. O anda Mevlam o Yahudayı vurdu. Bela bilir ya. <türüyor> Velakin şubbihe lehum, şubbi Mevlam Yahudayı İsa'nın yüzüne çevirdi. Yüzünü onun yüzüne çevirdi. Bedeni değil ama yüzünü. Askerler şaşkınlar. O anda Mevlam İsa'nın güve kaldırdı. Kayboldu orada. Askerler baktılar. İsa Aleyhisselam'ın kimseyi baktılar. Yahudi'yi gördüler. Yahuda. Onlar haber geldi oraya. İsa yüzüne bezetildi ama. Değil. Mevlam çevirdi yüzünü onu çevirdi. İsa onu buraya kaldılar. ben değilim. Ben Yahudayım. Kimler seni onu? Kimler tabi. Dinemeler bunu. Güya mahkemede kendisini. Ve haça geldiler. Haç. Yani ikili açılıyor. Bu şekilde. Onu öldürdüler. Öldürdüler. Şimdi Hristiyan inancına göre, inancına göre Müslümanlar haşa gerildi, onları orada öldürdü, Mesela gömüldü onlara göre, ucunda dirildi göye kaldırıldı onlara kaldırıldı onlara göre, neştere geldiler Yani hem Müslüman haşa Allah olur diyorlar, Allah diyorlar, yani birkaç inanç türleri var Hristiyanların da. Yani haşa bakın ki bir Allah olduğunu koruyamıyor. Bakın tavuk değil mi? Tavuk mesela öküzler tavuk. Ama tavuğun ciyicikleri olduğu zamanlar ne yapar tavuk? Köpeğe saldırır mı? tavuk. Köpeğe saldırır bak tavuk böyle. Yavrusu için böyle. Kedi yavrusu için insana atar böyle. Köpeğe saldırır böylece. Yani hayvanlar bile ki hayvanlar bile yavru korumak için can denizi atar. Yani en nedir? yavrunu korumak. Mesela deprem oluyor, ne yapayım anne, anne yavrusunu sarılıyor muhteremden, kendisi siper ediyor. Yani yukarıdan kolan bolan gelirse baş kendisi olsun da gelmesin derdine Yani insan olsun, hayvan olsun, en başına olur yavrusunu korumak olarak böyle şey. Haşa hem Risale'den oğlu diyorlar, onu efendim tutukluyorlar, mahkeme diyorlar, işkence yapıyorlar onlara göre yani. Yapamadı bunlar. Efendim haşa giriyorlar. Haçta çivriyorlar ellerini yani bir haçta böylece. Orada böyle ölecek orada. Ölecek. Haç Allah'ı kurur, kuruyamıyor sanki muhtemelen Yine bir göre de İsa Allah odur diyorlar. Allah İsa kendi diyor, o diyorlar böylece. Peki Allah ölür mü? Ülçün ölmüş, mezarlık da ölürmüş. Allah ölür muhtemelen böylece? Kim idare ettir bu alemleri? Kim yönetti bu alemleri bunlara böylece? ki insanın solunum sistemini yö yöneten kim? Şimdi bunlar inanmışları nedir bunların? Üç gün sonra diyor ya da Paskal Rus'u buna diyorlar bunlara böylece. Mesela 15 yıl ilk pazarda bunu kurtarlar bunlar Hristiyanlar böyle. Bir de haç yortuları var. Haç yortusu, haç baramları var. Haç. 15 yıl kurtarlar bu da. Katolikler onu şey yaparlar. Baban oğlunu ruhunu adana derkten haç çıkarırlar. Ellerine önce alınlarına, göğüslerine solumuzuna savuzunu koyarlar, katoyuğa haç çıkarırlar. Ortodokslar da önce solumuzdan başlarlar, koyarlar. Ben tabi göstermiyorum, haç çıkarmak yapmam olmaz tabii İslamla almak. Bakın eli göstermiyorum senler. Yani protestan bu işi onlar, yapıyorlar bunu. Şimdi gelelim İslam'da, İslam'a gelelim muhteerler. İslam'da da Mekke-i Mükerreme zamanında barem yoktu Mekke-i Mükerreme'de. Yoktu barem. Neden barem yoktu? E barem bir sevinç demektir, neşe demektir, bir görüşme demektir, huzur demektir. E Mekke-i neşe yoktu ki Mekke-i Mükerreme'de baskı vardı, zulüm vardı. Yani Müslüman'a özgür değil mi kim görmede? Orada barım olur mu? Olmaz. Bedir'e göre ise Hazreti Ali'nin ikinci yılında Şaban ayının başında önce kıble Kabe'ye döndürüldü, döndürüldü Kur'an. Yine Şaban ortalarında bir defa o sene uruç fars kılındı. Yine o sene oyunlu oldu. Şöyleyin birinde de Ramazan bayramı kutlandı Ramazan bayramı benim evimde. Şimdi her din mensubu neye tapınıyorsa orada bunların bayramı başlar demiştik. Yani tören orada başlar. Bir millet neye tapınıyorsa orada bundan bayramı başlar. Efendim tören şurada başlayacak. Belki İslam'da nerede başlıyor bayram? Camide, namaza başlıyor. Başlıyor bence. Mesela Nevruz diyorlar. Efendim bayram diyorlar. Şunu şunu diyorlar. Ama olaylar oluyor. 1 Mayıs mesela bayramı diyorlar. Aslında komünizmin o gün iktidara geldiği gündür Rusya'da. O gündür aslında. Yani Lenin'in iktidara geldiği gündür. 1 Mayıs aslında, Komünist Bayramı'da aslında böyle. Fakat ne oluyor bunlarda? Yani bayram huzur demektir, neşe demektir, sevinç demektir. Ama 1 Mayıs olay oluyor. Polis alarmında muhtememler, ordu alarmda böyle. Halk tedirgin, esnaf korku içerisinde. Ne olacak acaba? Neresi bu bayram? Nevruz, 20 Mart'ta kurtaran onlara göre olaylar oluyor böyle. Polis saldırılıyor, asgari saldırılıyor, olaylar oluşturuyor, şunlar bunlar oluyor böyle. Neresi bayram? Gelin Ramazan bayramına, kurum bayramına. Nerede başlıyor? Camide başlıyor, camide başlıyor muhtemelen. Camide başlıyor. Olay oluyor mu? On bir Canı doluyor, taşıyor elhamdülillah Allah şükür. Taşıyor, dışarı taşıyor böyle. Yollar taşıyor. Ama bir olay oluyor mu? Hiç çıt yok, hiç şey yok muhtemelen. İşleri de bu, bayrammış bu böyle. Dini bayram bu. İlahi baramdır, gerçek baramdır bu Mələc. <Gülüyor> Peygamberlerce Madedir baramızı dışarıda kılırdı Medine'de, beşte kılırmadı muhtemelenler. Hatta ilk baram kılacak ikinci yılında, yani henüz daha Medine tam İslam ileşmiş daha o zaman daha, mürafıklar çok yağdırttı bu arada Medine'de berde. Peygamber Emir Aleyhisselam Hazretleri böyle ki köle, kadın, çocuk kimse kalmasın herkese baremine gelsinler der. Hatta kadınlar adet günde biri olsa baremine gelsinler Yani namaz gelsin der, Oraya girmesinler, dışarı beklesinler böyle. Bu ne oldu? Bir İslam'ın gövde gösterişinden dönüştürüldü aklına böyle. Gösterdi böyle. Yani İslam'da bu vardır. Gövde gösterisi. Mesela Haç'ta da Peygamber Efendimiz Hazretleri ömre yaptığı senesinde buyurdu sahabelerine, İhram gereken sağımız açık alı, sağımız arabeyle. İhram'ı sağ kol altına aldılar, sol altına aldılar, alt, üstüne attılar, kapalı. Yani İhram bir, bir havlu verildi. büyük peşin havlu bence. kapalı, Sağ koltuğun altına alındı. üzerine atıldı böylece. Sam açık böylece. Neden yapıldı, yapıldı muhteremler? Çünkü Kabe sol tarafta kalıyor. Sağ tarafta müşrikler ete oturuyorlar böyle. Mekke'lere gire çekildiler. Dedi ki Mekke'deki kenar alanında Medine havası yaramadı eller sahabeler. Yaramadı Medine havası. Bunlar hastalandı bunlar. Artık bunlar bitti bunlar. Bunlar hayırlıdır derler böylece. Deg. Aleyhisselam Hazretleri onlara İslam'ın gücünü göstermesi için buyurdu sahabelerine gördü. Sağol açık olacak böyle. Sağ ol, sağ ol, solun kapalı. Orada Kâber. Böyle. Açık böyle. Bir de ne yaptı Aleyhisselam? Üç seyber, üç çatında böyle hareketi böyle. Erkek kadın değil, erkekler böyle. Yani koşar gibi böylece. Boşluk varsa koşar gibi. Koşamazsa biz bulunduğu yerde böyle tepinerek böylece bir enerji göstermek için böylece. Demek ki İslam'da İslam düşmanına karşı bir gövde gösterisi var mı terenna bu? Var. Mesela krala mitavazie, mesela bir ruhama beynehum, anlıyor musunuz bunları? Karakı kafir, şiddet kafirle karşı böylece. Yani barınmalar da bir nevi gövde gösterisi İslam düşmanına karşı anne bu diğimi der bu şeyler bu. Yani kural devam eder böyle. Nasıl ki halen omuz açılıyor, tam açılıyor ederken, yani bayramla buna benzerli bayramlar gerçekten camiler, dolman, dışarı taşmalı. Müslümanlar İslam'ın gücü gösterilmeli düşmana karşı. Bayram namazı iki rekat alması dönemler. Yalnız günümüzde Tabi ne yazık diyelim gene yani, yani acı bir gerçeği bu da sabah namazına gitmiyor çoğu Müslümanlar da yani bayramaza gidiyorlar. Sabah namazı farz muhtemelen farzı böyle. Bayramazı nedir? İmam-ı Azam'a göre vacip. Tek İmam-ı Azam'a vacip ama. İmam-ı göre diyelim bütün mesleğe göre Sünnet-i ama İslam'ın simgesidir. Ezan gibi böyle. Ezan gibi. Yani bu sünnetin ket çet olsa bile bunun ayrı bir yeri var. Diğer sünnetlerle benzemiyor. Fakat vaci olma ihtimali tabii vardır. Tabii bayramı kılması gerekir. Bir gövde gösterisidir. Bayramın bir baş, tören başlama yeridir. Namaz yeridir. Güzeldir muhtemelen. Ama ne yapmalı inşallah sabah namazını da erkekler cemaatele gitmeliler sabah namazına da. Gitmeliler. Gitmeliler. İki kez bayram namazı. Bunun bir farkı var. Tekbir fazla alınıyor. Tekbir alınıyor. Bayram namazında. Ramazan olsun, kabahman olsun. Tekbir fazla alınıyor. Kardeşe. Üçer tane fazla tekbir var bunda. Üçer tane fazla tekbir var bunda. Demek ki nedir bayrağımın özelliğinde? Tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani en büyük Allah, Allah'ın büyüktüğünü, Allah'ın büyüktüğünü ilahetmek burada, abit alenler. Allah'ın büyüktüğünü, ezan da budur işte böyle. Ezan da budur. Allah, böyle. Allah'ın büyüktüğünü kabul etmek alemlere. Bunu yaygınlaştırma ben bunu. Allah'ın büyüktüğünü geleceğe alıyor. Tabi şafi'de yedi tane tekrandır ilk baştan, i̇lk üzerinde beş tane olur, hanefi 3'er üçer Günümüzde bayramlar da amacından saptırılıyor bayramlarda. Tatile dönüştü bayramlar. Tatile dönüştü. tatil başka, bayram başka muhtemelen. Nedir bayramlar? Bayram, bayramlaşma, barışma, görüşme, ziyaret, öyle olsun, diri olsun. Böyle. Mezara gitmek gerekiyor. Mezara gitmek gerekiyor. Herkesin bir yakını vardır mezarlarda. Herkesin vardır. Arkadaşı vardır, dostu vardır, kardeşi vardır, bir şey herkesin vardır. Mezara gitmek gerekiyor, mezara başlarına. Peki yurdaki gün haber oluyor mu? Oluyor, oluyor muhtemelen efendim. Oluyor. Günder'e verilir. Mesela bir insan yakın bir dostuna, çok samimi bir dostuna e, silam gönderir, günümüzde tabi mesaj çekiliyor, temin ediliyor. Ha, bu da güzel bir şey böyle ama kendi giderse daha farklı olur bu dönemlerde hele bir de bir hediye alsa şöyle bir koluna da hediye de girse karşıgina abla daha sevinir bu dönemlerde mesela mezar ziyareti gerekliyor bayramlarda hediye götürme hediye de götürme oraya giderken böyle pasta lokum şu şekli götürmek lazım oraya bu nasıl pasta maliyet pasta mu falan maliyet pasta böyle ne lazım onlara? Sevap, sevap, sevap, sevap istiyor muhtemelen. Sevap, sevap, sevap, sevap. Gitmeli, selam vermeli. O selamı alır. Oturmalı orada, mezun başına biraz. İnsan orada okumalı. Tabii en iyisi Yasin'dir. Ama eğer bir insan kuru bilmiyorsa Latince okumasının kesinlikle haram olur, gün olur muhtemelen. Çünkü çok yanlış olur, anlam bozuluyor. Her anlam olabildiğinde çıkabilir insan böyle. Latince okunmaz. Günümüzde tabi istisim, marşlık her zaman olduğu gibi. günümüzde olduğu için Yasinler çıkıyor. Efendim Latince der. Tabi sırf amaçları ticaret. Amaçları bu olduğu için ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'in Latince yazıyor bunlar böyle. Bakıyorsun bazı mezarlarda almış kadınca şubu efendim Latince okuyor böyle. Okuramaz mı diyen haramdır, günahdır. Allah'tan bozuluyor. Kur'an acaba Kur'an nasıl yazılır? Başka zaman. Çünkü harcıyor karşılığında. Mesela Arapça'da bir sin vardır, sin. Sad vardır, bir de se vardır belki. Ama Türkçe'de tek an siyah var. Mesela Hasan diyor biz, Hasan diyor aslında Hasendir. Sin'dir oradaki böyle. Hasan olsa sataylı olur böyle. Hasan. O sinir aslında. Hasan'dir. Hasan güzel anlamına geliyor böyle. Hasan oldu mu anlamı bozuldu mu? geliyor. Bozuldu mu? Arapçada H vardır, H vardır, H vardır. Türkçe sırada bir H vardır mesela. Mesela Allah sonunda H'dir bu. H değil. Sonunda H'dir böyle hı şey. e, H vardır noktaların üzerinde. H vardır. Mesela halaka, yarattı. Yani halaka olsun olur? Tıraş et bak. Hallak, yaratıcı. Hallak, berber anlamına geliyor. Kuafre anlamına geliyor. Anlamı bozuyor. Bunun için, e, kim okuma okumasını bilmiyorsa ne yapacak? Bildiği süreleri ezber okur. Fatih Şerif'i okur, ilaç Şerif'i okur, Efendim işte kısa da ben daha uzun okumak istiyorum. Tekrar okursun. Beş sebebi oku, yedi sebebi, on bir sebebi oku. Tamam da. Tekrar da okunları, e, Sarfa şeye getirirsin. Yani aç amaç budur mutlaka böyle. <gülüyor> Önlerde ziyaret, her onları ziyaret, barışmak, akraba dolaşmak, bir huzur, neşe vermek böyle. Ve ortam vermek böyle bayramlarda. Yalnız tabi, bu da Kur'an içine kalmak koşuluyla ama böylece. Mesela kim alır hanımını, anan Hanımın başı yeri açıktır. kızı tamı açıktır. Bir de bayramlaşmaya gidiyor. Gittiği yerde arkadaşına gidiyor, bayramlaşmaya gidiyor oraya. Git gider oraya, arkadaşının hanımında el sıkışır. Yani o kızı onunla efendim öper, o karşı kalk öper. O zaman bu da nedir? Allah korusun harama gidiyor efendim. Arama gidiyor. Şimdi gelmiş inşallah bir de gerçek bayramlara. Bayram aslında demek sevinç demektir. Sürür yani. Demektir. Ama dünyada her zaman insan bayramda sevinçli olmuyor ama bayramlarda. Mesela bir deprem olur. Kişinin ağır hasası olur. Canansı olur bayramda. Yakını ölür. Hassası olur, şu bu olur, işi bozulur, bir şey olabilir muhtemelen efendim. Yani bayram ne kadar sevinç anlamına gelirse de insan her zaman sevinemez. Değerlerin gerçek bayramlara yani ahiret bayramlarına gelelim. Nedir bunlar? Birincisi bu dünyadan öbür aleme imanla gitmek. Allah'a nasıl birisi muhtemelenmişler efendim. Yani en büyük bayram bu insanın son nefesi geldi mi? İster insan yattiği yerde yavaş yavaş ölsün bile bile ölsün, ister aniden ölsün olsa olsun, bir insanın yaşantısı orada bir özetleniyor, Yaşantısı, hayır iş Yani kimin böyle şakava sadir bunu böyle? Dedi. Kimin adeti böyle? Mutluluğu, imanı, salihliği, iyiliği böyle? O anda üstünlük sağlarsa imanı kurtar Bu da neye bağlı? Dünya yaşantısına bağlı. Yani efendim bir şans yok mudur? Yok mu böyle? Efendim bir şey işte, şans yardı etti de bu kesinlikle şans yok böyle. Şey. Yani çok gayet lazım adıca matemiz böyle. İnsan denen varlık yalnız şu dünyatı yardımımış insan. Şimdi bizler insan diye aklımıza hemen bedenlere geliyor. Bedenler. Mehtemelde. İnsan deyince. Halbuki beden yokken insan yine vardı ama. Ruh aleminde. Ölüyince beden şuruyor Toplağa dönüşüyor. İnsan yine var ama. Beden insanın ömürüne göre beden bir saniye değil. Nefes değil beden muhtemelen. Çünkü ruh aleminde kiminle kaç bin sene kaldık orada? Bilmiyoruz tabi. Bilemiyorum bunu. kaç, on bir, yüz bin kaldık, ruh aleminde kaldık. E, Örneğin sonra beden şuruyor. Hele sıcak mevleki daha çabuk şuruyor beden. Kim de şuruyor? İnsanın toplu asa dönüşüyor insan. Ama insanı devam ediyor ruhu devam ediyor gene. Diyanete devam edecek inşallah. Yani insan denen varlık, yanlışlık görünen bedene sınırında değil Olur Demek ki bu dünyatını inşallah Teala iyi geçirebilirsek kurtuluruz böyle. İyiliğimiz kötülüğümüz üstün gelebilirse, gelebilirse son nefeste bu ortaya çıkıyor böylece. Yani kim alı olacak böyle? Melek şeytan, rahmani şeytan ise böyle iyi kötülük inşallah son nefesimize yımına gidersek o anda kişi bunu kendini fark ediyor. Öldüğü anda fark ediyor. Zaten şöyle fark ediyor. İnsan aneden bile ölse herkes bunu yaşıyor. Neyi yaşıyor? Son anda kişi yerini görüyor. Son anda görüyor. Herkes görüyor. Bazen bu açık olur. Hastadır. Yerine yatıyordur. İşte gözü bir noktaya diker. Böyle. Bir noktaya diker. Böyle... Orada göz kalır. Açık kadar orada kalır. Neyi görür orada? Yerini görür. Orada. Yerini görür. Eğer genetikse cihanetteki varacağı kendi makamını, köşkünü sayılı görür cennetlik. Melek müjde verir. Ey fiyanoğlu filan filan kızı filan. Bak sen dünya aldanmadın. Allah'tan gafil olmadın. İşte yerin derdine. Şey cehennetine bir yana bakar, o kadar güzel ki, yani güzel kelimesi de az mıdır? altı amyotu, hayal ile güzellik, yüzü hafif gülümser, ne yapar onda? Allah'ım emitni emitni Allah'ım beni çabuk al, çabuk al. Çabuk al. Çünkü ona ya da yanından bahçeye dönüşür, imanla giderse böylece. İkincisi, İnsan kabre konduğu zaman iki geliyorlar ve bu kabir suali. Yani nedir kabir? O alemin günün kapısı. Kimlik kontrolü başlıyor böyle. Kimlik kontrolü. Rabbin kim? Dilin ne? Peygamberin kim? Kıbrın kitabını tabii soruyor bunlar. Üçü temel sorular böyle. Merrabbüke Önce Rabbin kim? Rabbiye kime kulluk ettin? Kime kulluk edin Rabb'in diye. Bu da neye bağlı? Efendim işte böyle hatta bir gün biri bana şöyle dedi yolda geldi de senin bir ricam var. Hayrola? Bu dedi kabredeki su bir bana yazar mısın bana? Ne yapacağım bunu? Ezbeleyim de da cevap vereyim. Dedim, öyle bir şey olsa her ocağı şey kurtarır kendisini kurtarızdan vermeni. Peki olmaz mı şekilde? Olmaz ya. Neyi olmaz dedi. yani sen şu anda ne olur bu ezberlemen insanın beyninde hafıza var. Yani hücreler var. Bilgiyi muhafazet eden bilgiler, hücreler var beyinde böyle. Beyinde. Ezberledim. Beyin hücreyi bu yazıldı. Yazıldı böyle şey. Yani öldür. Beyin de ölüyor. dedi beyin ölümü? Hücre de ölüyor. Orada bilgi gitti. İşe yaramıyor. İşe yaramıyor muhtemelen. Tekine kalıyor, insanın ruhuna işlemiştir, ruhunu işlemiştir belli. Ruhu Allah demişse, gün Allah demişse, ruh ölmiyor mu? Ruh ölmüz demezse. Yani bir nevi rüya buna benzer, rüya buna mezar. Rüya arı mı mezar? Adam bir alisa mazetiyle enlemi bu alisa mazeti. Uykun ölümün kardeşi bu rüya. Her insan güzel görmek ister, güzel rüya. İnsanlar görmek isterler. Hatta hepimiz isteriz mesela, önce peygamberi görelim. Ne Sahabeleri görelim, diğer peygamberleri görelim mesela. Yakınımızı görelim, rüyamızı isteriz. Niye görelimiz muhteremler? Demek ki bu ruhsal bir mesele bu. Yani ruh, ruh o duruma gelmemişse, ruh o olgunluğa erişmemişse... Göremiyorum sen İşte kabrı cevap da ruhsal olacak. Ruhsal cevap olacak. Beyin öldü, yani beyin hücrede öldü. Beyin ölümü gerçekleşti ölümde. Ruhsal durumu geliyor. Ne olacak orada da? Merrabbüke ruh yaşayacak. Eğer iman gönle girmişse ruhu benimsemişse imanı ru ne yapacak? Rabbim Allah bağıracak. Buna bağıracak burada da. İşte bir kimse kabreye girdiği zaman da meleklerin sualına karşı cevabını verdiği anda nedir? On da bunun ikinci bayramı yaşayacak. O kadar sevmiş ki iki anda. O kadar sevmiş bu da. gitti elhamdülillah. Kabirdeki sualın cevabını verdi elhamdülillah. azapta emin oldular arkadaşlar. Melekler hoş gelin diyorlar. Bunu tazim ediyorlar kendisini. kabri genişliyor, yanından bahçeye dönüşüyor. Yakınları geliyorlar, sohbetler başlıyorlar muhteşemler. Orada bir alem başlıyor orada böyle şey. Yani gerçekten kabir hayatı çok tatlı bir şey muhteşemler kazanırlar şimdi. Gel kabir hayatı böyle şey. O kabile göründüğü gibi küçük bir yer değil, karanlık yer değil böyle. Öyle yani olsaydı oraya Resul-i Ekrem oraya gömülmez muhteşemler. Gelmez oraya böyle şey Ya Yani kabile böyle, şey böyle O kabile değil böyle şey böyle. Mesela uyku da bunun gibi böyle. Öyle insan vardır ki evi çok konforludur. Vardı son sistem Avrupa'dan mobilya getirmiş Avrupa'dan, mobilya getirmiş Avrupa'dan. Son sistem, atak odası bilese böyle, o kadar rahattır. İpek pijamaları var artık, o kadar süslü, püslü Atar, abo şeypsi müs müsaittir. Ama ama müstehemler Rusa yönden zayıfsa imanın 90 Allah korusun işine sıkıntıla sen olur? Hep kötü rüyalar göre oklanırlar. Yattığı yer çok rahat, konforlu, çok ama rahat. Her şey rahat yerinde, üstü başı rahat. Ama uyuduğu anda bağırır, ufurlar, kalkar bile böyle şey. Kötü rüyalar göre oklanır. Işte. İyi bir insan da, iyi bir insan da şöyle sert yatata yatsa, hatta yerde Yazın mesela taşta, topota bile yazsa iyi bir insan yazsa o kimse o kimse de güzel rüyalar görür. Hatta uyandığı zamanlar göz açmak istemez bile. O kadar tatlı rüya geri İşte ikinci bayram mezarda. Üçüncü bayram kutlayanlar kabirden kalkışta, kabirden kalkışta mahşere gitmede bunu kısa kesip inşallah. Bir de amelin defteri dağıldığı zamanlar, kimin sahne verilirse, koşacak, bakın, bakımı, bakımına buna, bakın buna. bir şey geliyor şu böyle deyince, bir gün biri anlattı, esnaf kendisi. arkadaşına beraber bir arabayla. Arkadaşı Devleten başlığında. bu yanında oturmuş. Yere gidiyorlar. Giderlerken tam okul çıkışıymış. Yani okulda karnede dağıtılmış. çünkü çıkıyor. okula çıkıyorlar. Tabi ki alan çocuk. geçmesine ne yapıyor? Koşa koş, yere gidiyor böyle. Koşa gidiyorlar. Bunun arkadaşı hemen bir de bir araba kenarına çekiyor. Okuluna çekiyor. Çocuklara bakıyor böyle. Onlara bakıyor bakıyor. adam başlıyor arkadaşı. Anan başlıyor. Bu bir daha bir anlam veremiyor buna. Acaba niye ağlıyıp derken. Arkadaşı birazsa direksiyona kapanıyor, sesli ağlıyor böyle. Bayağı ağlıyor yani Sonra Sonrakine geliyoruz. Işte. Gene direksiyona sağ tarafa gidiyorlar. Bu şu arkadaş diyor, kusura atma diyor. Ne oldu sana da biraz? Okul böyle diyor. Durdun, ağlama falan başladana diyor, ne oldu sana diyor. Aslında anlatıyor. Ben de İlk okul ikili sınıftayken anne babam öldürdüğü kazada. Öldürdü. Trafik kazası ölmüştü annesi babasıyla. Bu evdeymiş o zamanlar. Benim tek bir amcam vardı o zaman diyor. Kimse yoktu başka kimseniz. Diyor. Amcam da beni aldı tabi diyor anne babam ölünce. Amcam da çok iyiydi. Amcam beni seviyordu. Bana sadece anne amcam beni aldı ama yengemini istemedi baktılar. Yengemi istemedi böyle diyor. İstemedi. Eğer kavgalıyım hiç kavgalı böyle değil. İstemiyor yengem öyle diyor. Sabahları tabii okula gidiyor, kendi kalkıyor, aç kana gidiyor. Harçı maslı yok. Anlı sarçgırım yengesine. yengesi bu vermemiş on bana. Bir gün bu telefirci çıkmışlar bahçeye, oku bahçesine. İyice kana bayılmış amca. Açlıktan bana. Aştan bayılmış. Tabii bir şey alma parası yok şerem. İşte bakır bakır ederek bir kız talebe öğrenci arkadaşlardan birisi varlıklı bir kız ailenin kızıymış da sırf para harcamak için kantine istemiş almış. Sırf para harcamak için belirmiş. Koparmış bir parça, al bir şey yemiş, kansını kenara bırakmış. Hem bu çobardan kişi yani bu aldığın kişi gidiyor bu odan şimdi yavaş alıyor böyle. Onu böyle çabuk yemeye başlıyor. Bunu bir yerden fark etmiş. başka başkalarına fark etmeyeyim. Yana geliyor. Yarın sen bu yapmadın yapmadım kahvaltı yapmadım hocam. Niye yapmadın? E, yengem uyuyordu. Bir anne yok mu senin yok? Baban yok. Kim bakıyor? İşte amcayın yengen bakıyorlar. Peki yengen sana yardım etmiyor mu? Kaldır mı hayır kaldırır mı? Kendi mi kaldırıp geliyor vermiyor. O yarattı her gün bunu bir şey almış mı bu şekilde. Derken şunu diyor şimdi bu sene sonu geliyor. Kane dağıtılıyor böylece. Tabii kane okuyor öğretmenleri, kane alan geçtiyse koşuya gidiyor böyle evlerine. Koşa koşa seni evine gidiyorlar. Ben de demiş o anda ağlayarak bunu söylemiş, de akıbet ben demiş karnımı aldım demiş Baktım geçti. Dedi. Ben de koşuyorum birkaç adım. Aklıma gelip ben niye koşuyorum? Annem mezarda, babam mezarda. Amcam diyor ki evde. Yenge mi koşacağım ben böyle? Bir adem de durdum böyle diyor, durdum diyor, kenara ağlam ağlamaya başladım böyle diyor. O çok ağladım, işte aklıma öpüldü muhtemelen böyle böyle. Onun için ağladım şu anda böyle diyor. İşte muhtemelenler, bayram bir özelliği budur böyle bayramda, yetimlerin sevindirme bayramları böyle. Yetimlerin harçlık vermek, şeker vermek, başını sıvazlamak, azalmak, ilgilenmek... Yani herkes yöresini, çevresi yakın herkes bilir, bilir bunları. Bunlar ilgilenmek gerekiyor bunlarla. Tabii fakir fukra vardır. E, genç kadın dul kalmıştır, korusu ölmüştür, çoğu çocuğu vardır. Bir hiç olmazsa bir teselliye böyle bir ilgilenme ilgi ihtiyacı vardır. Yani bu da barın özelliği bunların. Demek ki kim birden mahşerde hamletin sahne alırsa ne yapacak? Nasıl çocuk koşuyor evine karnesine götürürse o da yapacak böyle. Okuyun kitabımı. Havun küreği kitabıya. Artık evine okuyorum böyle. Yakınlar böyle bakacağım böyle. Bakınız, bakınız, bakınız. Böyle sevinecek. Bir de mizan başında günah sevap tartısında yani o an derne bir danan kuru koptu, yani bir tabir olarak böyle, bir edetme olarak ona benziyor. Mizan başında, günah sevap tartısında kimin sevapı ağır gelirse böyle. O anda kişinin böyle göz yuvudan fırlıyor böyle. Kalp, dedel hanacır. hanacir. Senin kalba sıkışmış, böyle nefela mükeze böylece. Açmış gözlerini, böyle bakıyor böyle. Tabi sevabı da konuyor, tabi günah dokunuyor böyle. Bakıyor böyle, bazı denge bozuluyor böyle. Üstüne günahlar konuyor, sevabı fazla gelmeye başlıyor, çılıracak o koksan böylece. Tabi kendi yiyecek elbirleri, pişmanlıktan. Sonuçta sevabı ağır gelirse, ne olacak? Fevbevki radiyya. Hüve fii inşetir ralduyeh. Adı raldu eşyalı. En iyisini orada vereceğim. Böyle. Bayram vereceğim. Bir bayram var orada. Geriye ne bir de? Sırat köprüsüne geçmek var ama. bunu geçmeden cennete giriş yok. Tek yolu. Oradan geçiliyor böyle. Nerede Sırat köprüsü? Cehennemin üzerine kuruluyor. Cehennemin üzerine kuruluyor böyle. Yani cehennemin bir kıyısından bir kıyısına kadar vardır baştan başa böylece. Yani herkes bu da köprüyü geçecek, gelimi görecek herkes burada geçecek böylece. Yalnız şu var. E, hızlı geçen ateşi anlamayacak burada böyle. Şimdi dünyada bile bir ateş yaksak, alev yaksak, yüz elini bir şeyle böyle birden geçirsin, eli yanmaz burada böyle. Ama elini biraz yavaş geçirdin mi, el deri yanar orada böylece. İşte ne kalıyor orada? Sağ kibrisini hızlı geçiş, hızlı geçmek böylece. Bu iş ne gerekiyor? Sırtı yük olmayacak, hafif olacak bedene. Yıkamayız sırtında. Nedir oradaki iblalar? Yükler? Günah yükleri. Yünlü Hz. Ömer halifeyken Allah Azze ve Celle halife Hz. Ömer halife kendisi, azra'ya gitmiş, evlenecek almış azardan. Bunlara bir torbaya koymuş, omuzuna koymuş, sırtına koymuş bunları böylece. Halife, devletin başkanı. Hem dünyanın süper gücünün başkanı amağında. Dünyanın süper gücünün başkanı, halife, Hazreti Ömer. Kendi gidiyor, alışveriş yapıyor, tarbaya koyuyor, çıvala koyuyor, bunları amutuna vuruyor. Gelirken, bir rast geliyor. Ya emir müminin, emir el müminin emiri, amiri, ne olur, ber, ben bunu taşıyayım. Bakıyor da. Evet, verirdim ama diyor, ''Yarın mahşerde'' diyor, ''Günahımı sevmeni taşır mısın?'' diyor. ''Bilmem o da taşınmasın beni.'' diyor. diyor. ''Onun hiç burada taşıma.'' diyor. Orada herkes günahınken taşıyacak bu türlü herhalde. Yani buradan oraya kim günah götürmezse... ...sırtta yük yok, ok, hamallık yok o türlü hafif verecek. Hafif böyle, kimi tabi uşara geçecek, yıldırım gibi... Efendim, ...şimşek gibi, ışık hızıyla geçecek, sessizle geçecek... İşte tavsile geçecek ve geçecek, koşara geçecek, geçecek bunlar. Ne olacak? Ne kadar geçerse o kadar az yanacak mı? Tatil fark etmeyecek şey. Ama kimin günah yükü fazla ise, fazla ise o günahlar erimeden, erimeden ceze girilemiyor. Nasıl eriyecek günahlar? Yanarak. Nasıl buz eriyor sıcakta eriyorsa, günah erimesi gerekiyor. Yavaş yavaş böylece. Artık düşüyor, kalka, tekezleniyor, kalkıyor. Sıra yükler böyle. Düşüyor. Sonra kalkıyor kendisine. Ama tabi yanıyor. Bu böyle. Yanıyor alev böyle. Aynen. Yanıyor böylece. Yanıyor bu şekilde. Artık kalk, tabi geçemeyen düşüyor. Çok günah olanlar böyle. Günah daha az onlar böyle. Erinceye kadar yavaş. Günah bitti anda hemen dinişiyor. Zindir böyle, böyle. Hemen başlıyor, koşmaya geçiyor. En son geçecek üç 3000 yılda mı? 3000 yıl yanacak. En son mühimine. Üç bin yıl yanacak böyle. 3000 yıl yanmış yanmış böyle. Deri yanmış, her şey yanmış yanmış. At emeklilik en sonunda O Okul ok, ok, ok geliyor. Kıya karşı geçecek. Dönüp bir bakacak böyle. Allah'ım sana şükür olsun. Düşme var. O nasıl ne olacak? İmtihan bitti artık böyle. İmtihan bitti orada. Tabii sadece geçen bayram sevinci. Baram coşkusu yaşıyor burada. Odan cennet önüne gelecek böyle. Nereye gelecek? Tabii cennet açtığı kapılar elhamdülillah. Çünkü oda rıdvan, daha çek cennet alacak. Cennete giriş anı güneşten mutlunda. Artık coşku doğrudan mutludur böyle. Nefes tutmuş böyle. O cennetin güzelliği, cennetin kokusu mercekli insanları. O alim cennet alemi kimler var? Peygamberler, Sıdıklar, Şehitler, Evliyalar, Salihler böyle, bir insanlar böyle, nurlu insanlar, ahlakı insanlar böyle, ne güzel insanlar, üstün insanlarla beraber, allah Ekber derten, Cennet'e giriş, i̇şte o an nedir? Artık en büyük bayram orada muhtemelen Bir bayram daha var, vakitte biraz geçti ama muhtemelen Cennete en son bir bayram var. En son bayram cennete oluyor. Son bir bayramı cennette. Hadis diyor Müslim e Tirmizi'de buraya alesem adet ederim. cennete cennete. Cennet ehli cennete girdikten sonra, sonra. Yani girildi artık. Girildi. Herkesin özel mülkü, özel mülkü herkesin böyle. Köşkü, sarayı, bağım, her şey var ya. sarayı, bahçe her şeye var. Dünya kaç katı bir ama. O kadar bu bir cennetin güzelliği erişen sonra yakullah tabak ve taala bucek ki Mevla'mız türü şeyen Allah sıh hac'ne kullarına bir zaman sonra. Bir şey istiyor musun kullarım? İsteyin. İstiyoruz. Ezii düküm. İsteyin daha fazla vereceğim. İsteyin, istemeyin buraya. Yani sağlık iste, sıhhat iste, mülk iste, Yemek ister Ne iste? iste. Uçmak iste. İste. İste böyle. Elhamdülillah. Kullarım isteyin. Ne iste? Vereceğim. Yani cennette muhtemelenler hayalleri aşan bir alem. Cennet alemi. Uyku yok. Zaman birimi yok. Yer çekimi yok muhtemelen. Sıfır kiloda. Yemek var. Kilo almak yok cennette. Efendim sıktı. Yemek. dokunduğu Yok Balgam yok, tükürük yok, gözyaşı yok, burnun akıntısı yok, lezzet grip yok, tuvalet yok cennette. yeme içme var araba, bunda yok cennette. Saat sakın uzamıyor cennette. Aynı kalıyor. Yani tıraş olmak yok. Kim bebe hoca cennette? Kim bu kuaför cennette? Böylece. Elbise, doğal elbiseler, ipekten, Her şey doğal cennette. Yata her şey doğal cennette. Her şey bol bol bol. Mevsim yok, zaman birim yok böylece. Bol bol bol böylece. Cennetten namaz yok, oruç yok namaz. Cennette böyle. Yani Allah'ın zikri var. Neden? Zikir, insanların fiil atacak böyle. Allah deyince. Zikri var böylece. Sohbetler, gezmeler, gelmeler. Orada da bir araç yok cennette. Uçak yok cennette. Uçarak emmeler. Yani istediği hızla, hız, kısa bir arada, dolaşacaklar cennette. Mevlam soracak işte. kullarına. Kullarım, var mı istediğiniz daha bir şey? Daha var istedim, bir şey istediniz. Feyekûlûne. Dedi ki, elem tübeid hücûhenâ. Ya Rabbi, ne isterim Ya Rabbi ya? Yüzümüzde, ben ne yaptım, yüzlerimizde yaptım böyle. Ya nur gibi oldu yüzleri böyle. O da güzellik parladı. Elem tübeid hücûhenâ. Önüttüğünün cînâ minen nâri. Sen bizi Ya Rabbi, cehennemden kurtardın. Cihannetine koydun Ya Rabbi. Daha ne isterim Ya Rabbi senden? şey şûr ve adam hıjab perdeye kalacak mı senin hıjab perde kalacak Hume utişe en ila yani cemarullah deniyor buna cemalullah denir deniyor buna buna tabi akıl ermez bu zemler akıl ermez bunlara böyle Hz. Musa Aleyhisselam turistinada. Allah'ın kelamını duyan bir peygamber direkt. Musa Aleyhisselam dünyada. Turistinada. ile konuş yani böyle. Yani Allah'ın sohbetinde. Hz. cemaatimiz bu mali meseleler tadılmadan bilmez bunlar böyle. Yani bunlar böyle e, matematik hesap gibi efendim 5 gibi 25 gibi beğenmez bunlar. Bunların yaşanması lazım bunların. Biraz o aşkı biraz tatma gerekiyor. aşk tatma gerekiyor bize biraz. Yunus Emre Hazretleri evlendiği gece taptığın kızını aldı. Yani daha taptık Mürşid'i, hocası. Buna kızını verdi Yunus, Yunus'u verdi. Bana. Kızını verdi buna. Çok değerli kızı varmış. Büyük vakamda. de kızı varmış. Bunu Yunus'u ray görmüş. Buna verdi... Yunus Emre odaya girdi. Hiç kızı görmemiş tabii. Odaya girdi. Kızı görünce bir batı kızar ki Allah Allah. Ben sana layık değilim dedi bir kıza böylece. Baban seni, seni bana verdi ama ben sana dedi bir kardeşe. Otururlar biraz kız sohbet etmeye başladı. Kız Yunus Emre'ye. Yunus Emre o daha Yunus değil ama o zaman daha belli. Daha yolda o zaman daha. Kız bir sohbet etmeye başladı. Mâli'nin sohbet, iman sohbetleri, aşkla muhabbetullah kırk bir sohbete başladı. Günü sebebi yandı, yandı, yandı. Allah sen razı olsun. Rabbim için tanıdım ben. Aşkını tattım, meşkını tattım ben. De. Tattım ben. Ne de. oldu? Bana müsaade et. Ben bu gece Allah'ı yanayım. Günü sebebi, günü sebebi. Ben bu gece Allah'ın Rabbim tanıdım ben. Tanıdın Rabbim'e. Allah rubiyetini, azam kudretini, böyle. Her şeyi gördüğünü, bildiğini böyle. Bütün zerrat-ı cihan Allah'ın gözün denetiminde böyle. Yani bir zerre başıboş değil, o değil mi Bir atom başıboş değil böyle. Bir hücremiz başıboş değil böyle. Bütün alem bir mikro başıboş değil. Yani fayatı başıboş değil böyle. Allah'ın kesin kontroldeki egemenliğinde Mevla'mızın böyle. Bu Mevla bilmek. Marifet ol, marifet ol Tabii onların da bilimi daha başka. Sen bugün Rabbim bildim ben de şu an bildim. Rabbim aşkı tatırdım de tatlırdın bana. Şimdi bir insan dünyada azı cemaatimiz, allah Teala'yı bilebilse bir insan Mevla'yı, hiç kafir olmadan bilebilse, kişi o aşkı bile tadabilirse ne olur? Bu kimse bir mağaraya bile kapansa, Ömür boyu muharda kalsa gözünü kapayıp hep Allah Allah demek ister hiçbir şey görmek istemez böylece. Şey. Allah bana yeter der. Allah'ın yeter bana der böyle. Canı sıkılmaz sıkılmaz böyle. Huzur bulur buradan böyle şey. Mesela biz ömreye gideriz, Kabe'ye bakarız hep yapmışsına bakarız ama böyle. Tarih bakarız, şuna bunlara bakarız, etkine bakar ben de. Ondan bakamazlar ki muhtemelen onları Allah, Allah yanalar görecek hala. İşte tabi bu aşkı tatmaya kimse için nedir, cemalullah, bunu anlayan onları anlayam, anlayamak. İnsan dünyanı böyle göremez. Mustafa Şahim üstüydü halde falan buyurdu. Lenterani buyurdu. Lenterani elbette sevmeni göremezsin ya Musa. Ancak karşı dağa bak. bak. Dağ parampoşa, nüfek dağ var mevlat daha paramparça oldu böylece. Yani Cemalullah'ın bir zerresi insana dünyada aksetse insanın bedeni su olur gider. Kalmadı bu tane böylece. Bir gün sahabenin birisi dedi ki Peygamber'in hasretlerine Ya Resulallah ben çok merak ediyorum, bir melek göreyim ben Bu Peygamber buyurdu ki dayanamazsın. Ya Resulallah ne olsun olsun. Efendim böyle gözüne zarar gelir ama. Razıyım ya Resulallah. Bir göreyim. Tabi orada bir melek varmış. Büyük melek değil yani böyle. yer yüzde meleklerden böyle. Efendim yani rüyat-ı Bana bir görün verdi böyle. Melek bir asli şekliyle böyle duran itibene böyle. Bir tecelli ettik parladığı böylece hemen kayboldu. Sahabemizi kırıldı muhtemelen böyle. Kapanı göze böyle. Ondan sonra şey. Mesela ışığa bir bakamayız biz fazla. Işık bir gözümüzü alıyor muhtemelen ol derece. insan melek göremiyorsan tamam, göremeyeceksin. Hatta peygamberimiz bile, peygamber muhtelemler ilk defa o nur dağında, hıram varsar Cebrail görünce peygamber düş korktu titredi ben böyle. Korktu derse bile böyle. Bu için yani cemalunma akıl hayale değil böylece. Ancak yaşayın inşallah nasip ederse cümlemiz inşallah muhtelemler. İnşallah bu mübarek bayramda İslam'ın mübarek olsun, hayırlı olsun Muhtemelenler. Müslüman uyanılmasına vesile olsun inşallah. Yani inanç, bilinç lazım Muhtemelen böyle. Yani kuru bir şeyle yani, kıyıdan İslam'ı yaşamak dolanmaz Muhtemelen Efendim. İçine girmek lazım İslam'ın böyle. Yaşamak lazım onu böyle. Tatmak lazım onu böyle. Allah sevmek lazım Mevlam'ın Aşkı tatmak lazım Mevlam'ın Muhtemelen Efendim. Allah bir cezal mı? Onun böyle yok. Katmak lazım onları. Eğer ne nasıl bir şey bundan inşallah hale. Evet. Bir tabi tekbir getiriliyor bu var ya biliyorsunuz. Arşe günü başlıyor. 23 vakit yani budur. Tekfa olan budur Yani fiyat payıcın budur bu şey. 23 vakit tekbir getiriliyor. Allah Allah Ekber diye tebiri getiriliyor. Umutman inşallah hale. Yalnız tekbiri getirirken de bu Türkiye'de tekbir müziki makamına göre getiriliyor. Yani Dede Efendi denen kişi, müziki şans kişi, bu bunu notoy, notayla yapmış, bunu yapın bu şekilde. Yapmış. Öyle yapınca, biraz manevide kaçıyor biraz adam böyle. Yani daha sade olsa, daha başka böyle. Yani, Kur'an, kendi kuralına göre okuması gerekiyor. Tek bir kendi Kuran'ı göre okuması gerekiyor. Müziki'ye, notaya vurunca iş, o manada gide bunlar mı tekrar edecek? Gide bunlar mı Fatih.